وَعْبَدَ اللّٰهِ تَعَلَى حَقَّ عِبَادَتِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَق۪ينِ Salavatu Rabbi ve selamu aleyh. Ama بعد, çok saygıdeğer misafirler, kıymetli kardeşlerim, Avrupa kitap sünneti sünnet cemiyetlerinin tertip etmiş olduğu Eğer zihnim doğru söylüyorsa 9 dokuzuncu e, sempozyumuna olandaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin tertip ettikleri bu sempozyuma onlar adına sizlere hoş geldiniz derim. Teşriflerinizden dolayı Cenab-ı Hak sizleri mukafatlandırsın, ecvilerinizi attırsın inşallah teala. Bu gece başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek olan bu sempozyon programında çok önemli e, konular var. Ondan sonra değerli hocalarımız sizlere bu konuları detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde kendine has anlatacağım tenzile has usullarıyla sizlere inşallahü teala arz edecekler. Umarız ki hepimiz bu sempozyumun sonunda hissedar olarak ayrılan ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan kullarından olarak cümlemiz ayrılırız. İnşallahü teala hepimiz için faydalı olur. Tabii bu gibi, bu gibi sempozyumlar kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı gerek inanç, gerek amel ve gerekse hareket metodu olarak onları bu sahalarda terbiye edilmelerine, Yönelik, yönelik konulardır. Hem onları bu alanlarda yetiştirmek hem de aradaki olan uzaklıkları kısaltarak zaman zaman e, birbirimizi görmek, dertleşmek, yeni arkadaşlarımızı tanışmak, kaynaşmak İşte bu hedeflere matuf olarak bu sempozyumlar tertip edildiğinden beri elhamdülillah Allah'a hamd olsun çok e, faydasını bizler de çok faydasını gördük. Sizler de inşallah o tarağı umarım çok faydasını görmüşsünüzdür Allah'ın izniyle. Evet. Bu kısa e, girişten sonra Tabi şimdi bazı arkadaşlarımız yolda. Kimisi yarın inşallah teala gelecek. Ve daha kalabalık e, topluklara e, önemli konuların <gülüyor> arz edilmesini tabi e, istiyoruz. Ancak bu akşam öyle hafif olan bizleri rahatlatacak bizlere nasihat babından ve günlük hayatımızla ilgili faydalı olacak bir konuya temas etmek istiyorum tabi konu pek heyecanlı olmayabilir biraz da yorgunluk var beni başlayın ama inşallahü teala mümkün olduğu kadar sizlere meramımı anlatmaya çalışacağım inşallahü teala. Bu akşamın ki konumuz Müslümanın hayatında intizam ve vakit disiplini. Müslümanın hayatında intizam ve vakit disiplini. Tabi neden böyle bir konu? Şimdi bu konu ilmi olmaktan ziyade pratik bir konu. Günlük hayatımızda eksiklerimizi görmemize, yapamadığımız şeyleri tedarik etmede, yapmaya çalışmada ve bu konudaki kusurlarımızı intizamlılık konusunda vaktimizi iyi kullanma konusunda sorunlar nelerdir? çözümler nelerdir? İnşallahü Teala konumuz bunun etrafında dönecektir. Muhterem vaziz kardeşlerin Müslümanın yaşadığı ferdi olsun Aile ve içtimai birçok sorun yanında. ya yani Bugün birçok sorunlarımız var. İslam dünyasının birçok sorunları var. Sosyal sorunlar var, eğitim sorunları var, siyasi sorunlar var, ahlaki sorunlar var. Birçok sorunlar var. Bu sorunların yanında içinden çıkamadığı en büyük sorunlardan birisi kuşkusuz düzensiz bir yaşam tarzına sayılmasıdır vakit disiplininin olmayışıdır. Özellikle Müslüman gencin yaşansında yaşansına baktığımızda günlük hayatın ne kadar düzensiz ve programsız olduğunu görürüz. Bu nedenle birçok Müslüman Müslümanın vakti boşa gidiyor. Şu ana kadar planlayıp da yapmak istediği birçok şeyi gerçekleştirememeler endişesini taşıyor. İşte bu önemli soruna çözüm üretmek maksadıyla bu konuşmamızı Teala sizlere arz etme uygun bulduk. Ayrıca muhterem kardeşlerim buna böyle bir konuya ihtiyacımız olduğu kadar başka Müslümanların da bu ve benzeri konulara ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Tabi her şeyden önce konumuzla ilgili birkaç ayeti kerimeyi değerlendirmemiz, bu meselenin ne kadar önemli olduğunu idrak etmemiz, anlamamız açısından fayda olacaktır. Evet, 1. alt başladığımız şudur. İnsanoğlu başı boş yaratılmamıştır. Kur'an-ı Kerim birçok ayet içerisinde buna vurgu yapıyor arkadaşlar. Diyor ki Cenab-ı Hak "Ey hesap insan an yutrake suda." İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Tabi dipnotlara girmiyorum çünkü e, vaktimizi alır. Ancak bu konuşmayı arz edenler daha sonra bunu verim size çoğaltabilirsiniz. Başka bir ayet ikiyemede ise sizi başıboş yarattığımızı Ve bize geri döndürülmeyeceğimizi mi sandınız diyor Allahu Teala. İşte bu ve buna benzeri ayet-i kerimeler, insanoğlunun başıboş yaratılmadığını, dünyaya geliş gayesinin bir hedefi, bir maksadı olduğunu açıkça vurguluyor. Başka bir ayet-i kerimede, mühsresinde, اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ وَعَمَلًا Ölümü ve hayatı yaratan içinizden her birinizin nasıl amel edeceği konusunda bir deneme olarak ölümü ve hayatı yaratan Allah-u Teala otur İşte bu gibi ayet-i kerimeler e, insanoğlunu Rabbisine kulluk etme ve yaşamış olduğu hayatta onun rizasını kazanmak için nasıl bir şekilde amel edeceği konusunun ortaya çıkması için Evet, bunun için yaratılmış. Diğer başlık, bu da çok dikkat çekici. İnsanoğlu, Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği sorumlulukları yüklenmiştir. Sorumluluklar var. İnsan olmanın sorumlulukları var. Evet, varlık olarak. Cenab-ı Hak, bir ayet-i kerimesinde, diyor ki İsteyr billah inna aradna al-emanete ala al-semawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa eshaqna minha insan, emaneti sorumlukları göklere ve yere dağlara arz ettik Ama onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bu sorumluluğu üzerine almaktan korktular. فَحَمَّلَهَ <gülüyor> insan Ama insanoğlu bunu yüklendi. Bununla beraber onun hakkını tam yerine getirmedi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومَنْ جَهُولًا Neden? Çünkü o çok zalim ve çok cahildir. Evet. İşte muhterem kardeşlerim, İnsan bu sorumlulukları yüklenmesiyle kendisine intizamlı, düzenli, vaktin kıymetini bilen bir hayat tarzını yaşamaya bu şekilde zemin hazırlamıştır. Bu yükümlülüğe inanan her Müslümanın bütün hayatını, günlük olarak 24 saatini yıl olarak bütün yılını hayat olarak 60 70 sene bütün hayatını bu şuur bu inanç içerisinde geçirmesi gerekir. Evet. Hayatı Rabbine kulluk çerçevesinde geçirmesi gerekir. Muhterem kardeşlerim, İslam dini günümüzde var olan dinlerden ayrı olarak hem inanç ve düzen, hem muamele ve ahlak, hem de ibadet ve prensip dinidir. Bu neden nedir ki Kur'an-ı Kerim bizleri düzenli, intizamlı ve ilahi prensiplere bağlı olarak yaşamaya çağırmaktadır. Neden? Çünkü ilahi olan bu kitap, vahiy yoluyla gelen bu kitap, bir hayat nizamı ve yaşantımızın düsturudur. Yaşantımız konusunda neyi bulmak istiyorsak, düstur ve prensip olarak bu ilahi kitapta bulabiliriz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bu konuya ilgili olarak pek çok deliller ve pek çok naslar mevcuttur. Bunları hem meseleyi ferdi hem de toplumsal içtimai düzeyde Kur'an-ı Kerim ele alıyor. Evet. Şimdi bir hayatı var. Bir de ferdi hayatından sonra kurduğu aile bir hayat var. Mikro devlet diyelim buna. Küçük bir devlet. Bir de insanın, muhterem kardeşlerim, toplumsal hayatı var. İnsanlarla beraber yaşamış olduğu hayat var. Çünkü neden? İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Yalnızlık Cenab-ı Hakk'a mahsustur. İnsan hayatını bu şekilde taksim ettiğimiz zaman mesele daha iyi anlaşılacaktır. Önce ferdi düzeydeki intizam olayını ele alalım Dinimiz ferdi yaşantımızda intizama ve e, vaktinin vaktini iyi delendirmeye Çağırmaktadır, teşvik etmektedir. Bakın hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı Ömrü uzun olup Ameli güzel olanıdır. İnsanların en şerlisi de Ömrü uzun olup Ameli kötü olandır diye Buyurmuştur. Marifet insanın uzun yaşaması değildir. Önemli olan burada yaşamış olduğumuz hayat, hayatın kaliteli olması. Dop dolu salih amellerle olması. Önemli olan burası. Ama buna bir de uzun ömür eklenirse o zaman daha fazla sağlamel yapılmış demektir. Bunun diğer tarafından baktığımızda eğer kötü ameller işlerse bir de ömür uzun olursa artık bu insanların en şerlisi konumuna gelir. Neden? Çünkü insanlara insanlar onlar emin değildir. Onun varlığı insanlara belki azap verir, zarar verir. Dolayısıyla bunlar şerli insanlı olarak adedilmiştir. Bir Müslümanın muhterem kardeşlerim Amel'in güzel olması hayatının programlı, güzelliği disiplinli ve sürekli olmasına bağlıdır. İstikrarlı, dengeli olmasına bağlıdır. Amelinin şer, şerli olması da kötü, düzensiz, ölçüsüz, disiplinsiz olmasıyla değerlendirilir. Evet. Dolayısıyla ferdi hayatımızda mümkün olduğu kadar disiplini yaşamaya, vaktimizin kıymetini bilmeye, e, programlı yaşamaya çalışalım. Bilakis gençlerimiz Evli olmayan, ondan sonra tecrübesi az olan ve daha fazla sorumluları üzerine almamış, daha genç, evli değil ve o toplumda e, herhangi bir ağır sorumlulukları almamış iken ferde hayatınızı iyi değerlendirmeye çalışın ilimle, salih amelle güzel şeylerle doldurmaya çalışalım. Evet. Toplumsal toplumsal düzeydeki intizam ve disiplin nasıl olacak? Muhterem kardeşlerim, aynı şekilde dinimiz toplumsal olarak da cemai, beraber, beraberce hayatımızı düzenlemeyi, tanzim etmeyi ve belirli bir program çerçevesinde yaşamayı emrediyor. Bu konuda bakınız Kur'an-ı Kerim'de en sarı ifade şu ayeti kerimede yerine bulmuştur. Estaizu billah ve te'avenu alel birri ve takva ve la te'avenu alel ifmi ve l'udvan Allaha şedîdul 'ikab. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ayet-i kerimesiyle yer bulmakta ve toplumsal olarak hayır ve takva üzere maddi ve manevi maddi ve manevi sahada yardımlaşmaya çağrıldığı açıkça ifade edilmektedir. Bu yardımlaşma ise düzenli, programlı, disiplinli olmayı gerektirir. Gelişi güzel değildir. Ancak böyle bir ortamda Müslümanlar şer'i bir yardımlaşma Dinimizin ölçülüğü çerçevesinde bir teavun, neticesinde bir şahsi manevi teşekkül edebilirler. Yani hizmet açık bir hayır mekanizmasını oluşturabilirler. Herkes bu hayır mekanizmasında bir payı, bir nasibi, bir sorumluluğu vardır. O derecede kazanacağı ecel ve mükafatlar vardır. Bakınız, arkadaşlarımız eğer böyle bir sempozyomu tertip etmiş, etmemiş olsalardı, bu akşam biz burada olur muyduk? Hayır, olmazdık. Bakın bu toplumsal düzeyde bir programdır, değil mi? Bu programdan şu an hepimiz yararlanıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal olarak cemaat halinde yaşamaya teşvik edilmesi, Müslümanların teşvik edilmesi de ayrıca bunu gösterir. Örneğin sahih hadislerde El cemaatu rahmetun Cemaat rahmettir, bölücülük ise hizipçilik ise azaptır. Aleykum bil cemaat Cemaatle beraber olmaya bakın. Fe innema ye'kuru zi'bu minel ghanemi el qasiyete Çünkü kurt sürüden ayrılanı kapar de ilmektedir. Bu hadisler açıkça bizleri cemaat olarak Toplumsal olarak belli bir program çerçevesinde dinimizi yaşamayı öngörmektedir. Ve bizleri bölücülükten, ayrıcılıktan, izipçilikten şiddetlice kaçınılmaktadır arkadaşlar. Şimdi tabi bazıları sorabilir. Ya hocam bunlar nereden çıkarıyorsunuz? Yani herkes yaşayan yaşasın. Kimisi tek yaşar, kimisi birkaç yıl yaşar. Yani teşkilatlanmaya, organizel olmaya, beraber olmaya ne gerek var? Veyahut bunun delilleri nelerdir? Hani biz sürekli delil sormaya alışkın insanlarız. Evet. Muhterem kardeşlerim, bunun delileri çok. Şimdi burada 5 tane önemli delil sunacağız. İnşallah bunlar hepimiz için yeterli ve ikna edici olur. Meseleyi hem toplumsal hem de ferdi düzeyde ele alan delilerin bulunduğunu az önce ifade ettik. Konuyla ilgili olarak genel anlamda sizlere bu makamda bu sohbette sunacağımız deliller şunlardır. Birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bakınız, 23 senede yaptığı peygamberlik görevine bir bakalım. 23 sene neler yapmış? Bakalım peygamberlik görevine. Bakıyoruz. Birçok işler başarmış. Bu kadar işleri başarması ne gibi? Mesela insanları İslam'a da etmesi. Bakınız 23 sene, aynı zaman değil mi? halkını idare etmesi. Medine'de İslam sitesini kurmuş. Diplomatik münasebetleri nerede bulması? Birçok devrindeki krallara, hükümdarlara möktüpler yollamış. Onlara münasebetler kurmuş. Ailelerle ilgilenmesi? Resulullah'ın birden fazla hanım vardı Değil mi? Bazı veyatilerde 9, bazı veyatilerde 11... Tabi o ona has. Yanlış anlaşılması. Sahabelerin sorunlarına eğilmesi. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir e, ihtilaf konusu olduğu zaman veyahut bir e, ihtiyaç olduğu zaman sahabenin ilk başvuracağı kimse kimdir? Resulullah s.a.v. O merci o. Allah'ın sevgili kulu. Allah'ın sevgili kulu. Dini tebrikte masum. Onların sorunlarına üzerine durmuş. Evet. İlim öğretmesi bakınız. Mesnevi'de mesela ilim meclisleri var. Perşembe günleri ders vermiş. Ashab-ı Sofe var. Onlara ders vermiş Mesin kürsüsünde. Bunu yayması bunlarla bitiyor mu? Yok, daha çok şeyler var gazvelere savaşlara katılması. Yani bunda daha birçok işler var. Bakınız. Diğer yaşadığı toplumlarla mesela münasebetler diyelim Medine'de e, Yahudiler vardı. Birçok Yahudi e, kabileri vardı. Beni Nalır, Beni Mustarak, Beni Kaynuka. Değil mi? Onlara münasebetler vardı. Yani birçok alanlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız 23 senede bu kadar işler yapmış. Evet, bu birinci deneyim. Resulullah'ın bu 20 yüz sen senelik içerisinde yapmış olduğu bütün bu yani yoğun çaba, e, yoğun e, hareketlilik sırf Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuh, onun rızasını kazanmaya matuhdu. Peki nasıl yaptı bunları bu kadar e, zaman içerisinde bu kadar işleri başardı? Değil mi? Evet bu görevler bir defa yani e, bizleri ne yapıyor? Hareketli olmaya, vaktimizi güzel kullanmaya e, disiplin olmaya çağırıyor. İkinci delil bütün bu görevlerin bu kadarlık bir zaman zarfında yerine getirilip mütakiben İslam'ın Arap Yarımadası'na yayılması ve tevhid inancının hakim olması bakınız. Asli peygamberin bir program sallallahu aleyhi ve sellem ve düzen çerçevesinde hareket ettiğinin bir göstergesidir. Şayet intizamlı, düzenli, programlı çalışmamış olsaydı ve başarıya ulaşmak için bir hareket metodu belirlemeseydi kendine, onun bu başarısını belki bugün insanlık göremezdi. Nitekim o peygamber ki arkadaşlar aynı zamanda vahiyyle, ilahi ile yönlendiriyordu. Evet. Üçüncü delil. Sahabelerin yaşadığı yani Resulullah'ın vefatından sonra halifeler dönemine gelirsek halife ve sahabe döneminde Müslümanların birçok işlerinin nizama girdiğini görüyoruz. Ne gibi işler nizama girmiş arkadaşlar? Örneğin devlete ait idari işler, halifeler e, zamanda birçok fetihler yetiştirmiş, İslam e, dairesi genişlemiş, ülkeler fetihlenmiş, İslam büyümüş, Yüz binlerce insanlar İslam'a girmiş. Sorumluluklar artmış. İdari mekanizma gelişmiş. Ordunun tanzimi, nüfus sayımı, divan, divanda mesela işte askerlerin isimleri, kimler var? Ordular tanzim edilmiş. Beytülmal, bütçe, devletin bütçesi. müslüman haz bütçe kurulmuş. Zekat malları oraya geliyor. Oradan fark edilir, fark ediliyor. Değil mi? Bazı muhtar sahiplerine buradan maaş bağlanıyor. Savaşlarda mesela kullanılan işte e, binek malzemesi, diğer malzemeleri buradan mas, para yani, sarf ediliyor. Bakınız birçok şey nizama girmiş arkadaşlar. Bu da bir delil. Dördüncüsü ilahi emirleri müteala ettiğimizde cenab Hakk'ın peygamber vasısıyla emir ve yasaklarını değerlendirdiğimizde bunların çoğunun arkadaşlar belirli prensiplere vakitlere şekle bir şekil var namazda değil mi? Haçta bir şekil var. Ve periyodik bir özelliğe sahip olduğumu görürüz. 5 vakit namaz, yılda Ramazan orucu, ömrüne bir defa haç, imkanı olan her sene zekat. Bakınız bunlar zamanlara taksim edilmiş. Örneğin İslam 5 şartını uygulama keyfiyeti, vakitlere, sayılara, şartlara, bağlanmış olması ve ibadet konularında şeri hükümler, kazayı, şeri hükümler getirilmesi bunu gösterir. Gelişi güzel bir hareket yok. Her şeyde intizam, prensipler konuşuyor. Bir nizam var. Bir düzen, bir kanun. Evet. Bunlar da bizim için bir delil. Beşinci delil. Bu da çok önemli. Kainattaki düzenin muhteşemliği ve nizamlılığı bizleri intizamlı yaşamaya çağırıyor arkadaşlar. Şu kainata baktığımız zaman bizim için sonu ucu yok. Bu kainatta biz bir zerre. Cenab-ı Hakk'ın kevni ayetlerine baktığımızda, Bunu açıkça görmek mümkündür. İnsan vücudunun çalışma mekanizması. Değil mi arkadaşlar? İlahi kudretle meydana gelen, yaratılan insan vücudunun çalışma mekanizması. Organların düzenliği. Bakınız vücutta ufacık küçük bir rahatsızlık. Bütün vücudu ne yapıyor? Rahatsız hale getiriyor. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Değil mi? Gündüz bitiyor, gece başlıyor. Gece bitiyor, gündüz başlıyor. Selik. Değil mi? Mevsimler. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Gezegenlerin ve yıldızların fezada belli bir ahenk içerisinde. Çarpışmadan hareket Bakınız Yasin Suresinde çok önemli bir ayet-i kerime var. Diyor ki, وَكُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Bütün bu cisimler fezada belirli bir ahek içerisinde يَسْبَحُونَ diyor bak. Yüzüyor diyor. Demiyor, hareket ediyor. Yüzüyor. Niye? Çünkü orada eee atmosfer olmadığı şey olmadığı için bu defa e, cisimler sabit değil yüzüyor Kur'an yesbehon ifadesini kullanmış çok enteresan hareket etmesi ve daha birçok alametler güneş ay hepsi bir alamet bütün eşyanın nizam bir şekilde hareket ettiklerini göstermektedir evet Binal kendisinin çok akıllı olduğunu söyleyen insan ya en akıllı balık kim? İnsan oğlum. Akıl büyük nimet. Bu muhteşem düzeni görüp müşahede ettiği halde her gün sabah kalkıyor, bu muhteşem nizamı görüyor. El mi? Güneşi görüyor, semayı görüyor. Gece olduğu zaman ayı görüyor, yıldızları görüyor. Ondan sonra tabiata baktığı zaman bir güzellik görüyor, bir nizam görüyor. Nasıl olur da kendisini çok akıllı zanneden bu insan nizamsız yaşayabilir? Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, bakın şu ayet-i kerime bunun açık, en açık örneğini ifade ediyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّنَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلٰى فِي الْلَيْلِ وَالْنَهَارِ Ayati Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbirine ardından gelip gidişinde akıl sahipleri için ibret alınacak deliller vardır diyor. Bunlar ibret. Ama bunlar kim ibret alıyor? İlim sahipleri, akıl sahipleri. İbret alan ona göre hayatını düzenliyor. ibret almayan ise eh, böyle geldim böyle giderim. Yani, de huzuruldum. Yani yani sanki insanoğlu hayvan gelmiş, hayvan gelmiş, hayvan gidiyor. İbret almamış. Evet. Hayatın maksadını, manasını ibret almamış. Şimdi burada Tabii böyle bir e, giriş yaptıktan sonra işte ferdi hayatımız, ondan sonra toplumsal hayat bu hayat hayat içerisinde düzenli yaşamanın delilerini gördükten sonra şimdi Müslümanlara dönüyoruz. Bize, kendine dönüyoruz. Müslümanların düzensizlik sorunu. Bir sorun, bir problem. Neden biz böyleyiz? Evet en basit bir basit bir Avrupalı kadar düzenli olamıyoruz. Tamam, adamın inancı yanlış olabilir. Hareketleri ilahi emri yasaklara ters olabilir. Ama hayal, adamın hayatına baktığınız zaman bir düzen var değil mi? Yeme saati belli, uyku saati belli, çalışma saati belli, insanlara münasebetleri belli. Bir de Müslüman bir hayatını kıyaslayalım. sen var mı? Yemek saati belli değil. Uyku saati belli değil. Bir gün gece 1'de yatar. Bir gün gece 2'de yatar. Bir gün 11'de yatar. Bir gün 1'de yemek yer, bir gün 3'de yer. Namazını bir gün vaktine kadar bir gün 200 saat geçirir. Düzen yok. Selam. Tabi bunlar gelecek. Sorunlar tek tek gelecek. Günümüzde birçok İslami yazar Müslümanların düzensizliği konusunda aynı düşünceyi paylaşıyor. Bunu ben sadece ben söylemiyorum. Birçok İslami e, yazarlar aynı şeye işaret ediyor. Aslında bunlara da gerek yok. Biz kendi hayatımıza baktığımız zaman bunu çıkarırız zaten. Yani anlarız düzensiz olduğumuzu. Genel olarak muhterem kardeşlerim, bizim günlük hayatımızda 5 vakit namaz hariç, onu da yani e, her, her namazı tam vaktinde e, çoğu zaman kılamıyoruz. Ancak cemaatle namaz kılarsak, camiye gidersek camilerde namazlar vaktinde kıldığı için o zaman ancak o zaman kılabiliyoruz. Ama iş bize kaldığı zaman maalesef O iş karışıyor, bu iş karışıyor. İlla bir gecikme olabiliyor. Bunun haricinde bazı günlük işleri göz ardı edecek olursak hani işe gitme zorunluluğu oluyor bazen. Çalışanlar için diyorum. Bir de çalışmayanlar var. İstiklik sigortasına yarananlar var. Onlar hayatta ben düzensiz. Onlara da hiçbir nizam yok. Nasıl ekmek geldi su geldi su gölden. Avrupalı para veriyor. Gidiyor her ay sonunda bankaya o maaşı gelmiş. Ne çalışacak adam, ne uğraşacak? Nadir. Tabi Bunu haricinde meseleleri çıkarırsak Müslüman hayatının e, hayatında düzenli hareket etmediğini görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten büyük bir sorun arz ederim. Bu hastalığın tedavisi önemli. Tedavi edilmesi gerekir. Buna göre bir Müslüman gerek ferdi ve gerekse toplumsal yaşantısında nasıl düzenli olmalıdır? Nasıl kendisini düzenli hale getirebilir? Aslında muhterem kardeşlerim, bu sorunun cevabını çoğumuz az çok bilmekteyiz. Programsız yaşam, sorunun çözümü, programlı bir hayat yaşamaktır. Cevap bu. Ancak sorun, bizim, yani ben şimdi programlı yaşayacağım. Bir program hazırladım. Program hazırlamak sorun değil. Ben sana bin tane program yapayım. mesela burada değil. O siz yapın. Sorun, kendimizi bağlayacağımız ve uygulamadığımızda sorumlu tutacağımız söz konusu programa uyum sağlamaktır. Biz hazırladığımız programa uyum sağlayabiliyor muyuz? Çocuklarımız için yaptığımız programa onları uyumlu hale getirebiliyor muyuz? Ailemiz için yaptığımız programa e, onları uyumlu hale, uyumlu hale getirebiliyor muyuz? Kendimiz için yaptığımız programa biz tabi olabiliyor muyuz? Uyuyor muyuz? Önemli var mı burası? Uyum sağlayamamanın tek nedeni aşamadığımız bazı engeller. Değil mi? Ah şu engeller olmasa programı uygulayacağız. Düzenli bir ad yaşayacağız. Ama bu engeller. Bazı engeller var. Nedir bu engeller? Bunları inşallah Uteala, e, zikredeceğiz. Ancak burada önemli bir husus daha var. O da muhterem kardeşlerim düzenli yaşamak için hazırlayacağımız program içerisinde neler olması gerekir. Değil mi? Bir program yapacağız. Bu programda Hem bizim için, hem ailemiz için, hem çocuklarımız için neler olması gerekir bu programda? Karahatimize göre bir Müslümanın kendisi ve ailesi için hazırlayacağı günlük ve haftalık program içerisinde şu uygulamalar zik zikredeceğimiz maddeler halinde şu uygulamalar olması gerekir. Evet, nedenmiş bunlar? Bir, rızkı temin edecek bir iş sahibi olmak. Çok önemli. Bu defa malının da kıymetini bilir, kazandığı paranın da kıymetini bilir. Başkaları verecek, biz yiyeceğiz, o paranın kıymeti olmaz. Onun değeri olmaz. Her cümel şeydeniz onun, değer vermelisiniz. Neden? Çünkü hazıra gelmiş. Öyleyse rızk temel bir iş sahibi olmak. İki, sıhhat açısından düzenli beslenmek. Çoluk çocuğumuzu düzenli beslenmek. Düzenli beslemek, ayrı düzenli beslemek. Helalinden beslemek. Diğer bir konu, konu uykuyu düzenli uyumak özellikle geç yatmamak mesela bizim Müslüman çocuklara bakıyoruz maşallah hepsi ifrit gibi arkadaş gece ya 11 ya 12 ya 1'de yatıyor ya bilgisayarın başında ya itinetin başında ya televizyonun başında bir de Avrupa alan çocuklara bak saat 9 dedim ise işte yatakta ondan sonra sabah okula kaldıramıyorsun yok abi düzen yok Düzenli beslenmek. Yemek saatleri belli olacak. Bütün aile sofraya oturacak. Ve orada bereket hasıl olacak. 4 evet. Belirli, efendim yok dedik ya, rızkı temin etmek, uyku düzenli uyumak, düzenli beslenmek ayrı. Dördüncüsü, dini eser. Okumak. Mesela ailece böyle haftada bir gün bir cuma gecesi başka bir yere oturup bir kitap alacaksınız. Ailece bu prensip edip okuyacaksınız beraberce bunu. Dini eser okumak. Çünkü oradaki ailenin o manevi havası o eserden istifa etmeleri çok önemli. Evet. Arada aile yani bağları daha fazla güçleniyor. Bu, bu defa beraber yaşadıkları için birbirlerini daha fazla sorumlusu tutabiliyor. Aynı eseri okuyorlar, aynı şeyi paylaşıyorlar o an. Önemli bu. 5 ilmi ve faydalı sohbetlere katılmak. Haftalık sohbetleriniz olacak. Mesela bizim Brüksel'de gençlerin sohbeti var, bir gençlik kolu var. Her cuma günü böyle akşam toplanırlar camide yahut evde evlerde 15-20 genç bir kitap seçerler Fransızca bazen Türkçe sırayla okurlar bazen hocaları mesela bir ders verir der ki sen kitabı şu bölümünü hazırla gel hazırlanır o da diğerlerine ders verir ondan sonra diyelim halka açık haftalık sohbetler cumartesi günleri bütün arkadaşlarımız bacılarımız gelir o sohbeti dinlerler ve sorular varsa sorarlar bir nebze e, o manevi yani eksikliği boşluğu böyle manevi bir gıda ile doldurmuş olurlar takviye ederler hani yola çıkarsın gidersin bir 4 kilometre ondan sonra bir bakmış arabada benzin e, bir ibre kalmış tehlikede ne yaparsın gitmez böyle çekersin bir kenar bir bezinceye doldurursun. Yolunu da atmak için. Bizde İslam bir hayatımız ne yapıyor bazen? İbra aşağı iniyor. Derece düşüyor. Yani İslami yaşamınızdaki kalite düşüyor, azalıyor, azalıyor. Ne yapacağız? Bunu takviye edeceğiz. Neyle? nasihatlarla, sohbetlerle. Öyleyse bu haftalık sohbetler çok faydalı. Böyle ilim meclisleri. Mesela şey çok önemli. Yani İslam tarihine bir örnek vereyim size. Medine'de İmam Malik zamanında İmam Malik'in vefatı arkadaşlar 179 Hicri. Yani Hicri 2. asrın 2. yarısında ve o yarısında Medine camisinde, Resulullah camisinde hadis meclisleri olurmuş. Hadis meclisleri. Yani İmam Malik büyük bir imam. Muhattasını hazırladı. Hadis kitabı insanları okurmuş meclisinde 4000 bin kişiden fazla insan bulunurmuş. Bakınız. İmam Şafi küçük yaşta yanına gelmiş. Yaş 16 altı. Daha, daha genç. Bakıyor ki İmam Malik bu bu genç çok şey fasifü Arap. Çok güzel bir fasif belagat. Çok güzel bir dile sahip. Diyor ki buna sen yani e, onu talep olarak alıyor. İmam Şafi 16 yaşında muatay ezberliyor arkadaşlar. Ondan sonra müstemli oluyor. Yani o devirde böyle mikrofonlar yok. Değil mi arkadaşlar? Mikrofonlar yok. Bu defa ne oluyor? Eee İmam Şafi onun söylediği sözü başka bir yerden tekrarlıyor. Daha sonrakilerle böylekilere mikrofon vasıtasını görüyor ve o camiye bakın 5 vakitte insanlar namaza geliyor namazdan önce geliyorlar. Namazdan sonra gitmeyip kalanlar oluyor. Ve bunlar o toplumun günlük hayatını etkiliyor o hadisler. dinle dinleye etkiliyor. Çok faydalı meclisler. Şimdi beni zorladınız arkadaşlar. Biraz sabit çeksiniz. Ben Bu şey vakit yani benim için yeterli değil. Kusura bakmayın. 6 bazı faydalı ilim dersleri almak. Mesela hocalar seçin kendinize. Böyle sevdiğiniz ilmine güvendiğimiz. Haftada 2 üç ders, iki üç tane kitap seçim. Bir akide, bir fıkıh, bir de hadis. Mesela. Veyahut yerine siyer de olabilir. Ee, ve o insan ilimden istifade edin. Tecrübelerinden, bilgisinden istifade edin. Çok önemli. Yani bir özel ders almaya çalışın. Bu sizi yetiştirir arkadaşlar. Ve o halka halinde, az önce arz ettiğim gibi alktı. Yedincisi çocuklarımızla ilgilenip onları eğitmek. Bu çok önemli. Eğitemiyorsanız, eğiten ilim yuvalarına, eğitim merkezlerine yollamanız gerekiyor. Bu bir cami olabilir, bir eğitim merkezi olabilir ve o yaşın münasipse, yani artık kendisi idare edecek yaşa gel, geldiyse başka bir ülkeye bir arkadaşlarınızın yanına gö gönderilmesi de olabilir. Ama illaki birlerin o çocuğu eğitmesi gerekiyor. Çok önemli. Çünkü bundan biz sorumluyuz. Sekizincisi, evliysek ailemize meşgul olmak, ihmal etmemek. Çünkü e, bir baba olma sorumluluğu var. Sorumluluk sadece onların hafakası gelmek değil. Değil mi? Ailenin mesela e, içtimai sorunlar olabilir. Ondan sonra ahlaki sorunlar olabilir. Ondan sonra E, dini alanlarda sorunlar olabilir. Dolayısıyla bütün alanlarda ihlenmek gerekiyor. Dokuncusu, akrabalarımızı ve esediklerimizi ziyaret etmek. çok önemli. Gerçi bizim e, çok zamanlarda vaktimiz olmuyor ama bizi arkadaşlarımız mesela bizleri ziyarete geldiğimiz zaman çok seviniyoruz. Geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Sağ olsunlar, soru soruyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz, bilmeyince araştırıyoruz. Bilgimizi arttırıyoruz. Yani bu ziyaretler çok önemli. Arkadaşlar. Ki bu konuyla ilgili çok değerli hadisler var bunun faziletiyle ilgili. Bir Müslüman'ın seri Müslüman'ı ziyaretmesiyle ilgili çok e, yani e, faziletle ilgili çok değerli hadisler var. On, insanlarla belirli zamanlarda dini anlatmak ve onları buna etmek Bir de <gülüyor> belirli zamanlarda haftada bir gün olabilir. İki üç arkadaş böyle. Bilyeniz yer edip gidip onlara tebliğde bulunmak. Çünkü tebliğ görevi arkadaşlar. O kadar çok e, önemli bir mukadiz bir görev ki insanoğlu bir şey anlatmaya gittiği zaman inanın yaşamadığı işleri anlatmaktan utanır. Bu defa kendisini anlatacağı şeyler yaşamaya zorlar. Bir nevi bu kendine düzeltmedir. Kendini toparlamadır. Yani Bu davetin, bu tebliğin kendisini faydası var. Dolayısıyla bunu yapması bir dini görev olarak çok önemli. "Veltekum minkum ummetun yed'una ilil İçinizden bir ümmet, bir topluluk olsun Allah'ın otarı. İnsanları hayra çağırıyor. "Ya'mune bil ma'ruf ve yanhavun alel munkar." eder ve kötülükten ne eder. "Ulaike'l muflihun." İşte kurtulan bunlardır. Bu tebliğ görevi çok önemli. Bu görev peygamberlerin sahabelerin, tabiin imamların, büyük insanların görevidir. Evet. 11. Bakınız bütün programı anlatıyorum size. Bu haftalık olur. Günlük haftalık. İbadetle meşgul olmak. Belirli vakitlerde namaz kılmak. Mesela işte diyelim kuşluk namazı, işrak namazı, kuşluk namazı, gece namazı, camiye gitmek, cemaatle namazları bilhassa. Boş vakitlerde en güzel yapacağınız şey arkadaşlar kurul okumak. O an bir yerdesiniz sıkıldınız, bekliyorsunuz, doktoru bekliyorsun, bir yerde bir sıra bekliyorsun çıkar Kur'an-ı Kerim okur. En güzel şey. Kurul okumak. Allah'ı zikretmek sabah namazına süre bilhassa. İstihfarda bulunmak, Rabbimize dua etmek. Bu gibi salameller günlük hayatımıza çok olması gerekir. Evet. Bunlar bizi yüzümüzü nurlandırır. Evet. İşte böyle bir program program uyguladığımız takdirde hayatımız girişi güzel e, uygularsa girişi güzel değil de faydalı ve düzenli ve verimli bir verimli hale gelir. Ayrıca Allah Celle Celaluhu istediği velasının vasfını gösterdiği şekilde zamanımızı şayet değendiremezsek bu durumumuzdan hesaba çekeceğimiz de bilmemiz gerekir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız kıyamet günü nelerden sorulacağımız haber vermiştir. Nereden sorulacağımız haber vermiştir. Evet. Diyor ki hadiste zamanlı kısırlı yani metinleri okumaktan vazgeçtim. Kul kıyamet günü 4 şeyden hesaba çekilmediğimleçe ayağa kaymaz diyor hadiste. Nelerdir bunlar? Ömrünü nerede geçirdin? 60, 70, 80 yıllık ömrünü nerede geçirdin? Bu ömrün içerisinde bakınız altın eee çağı dediğimiz gençlik çağı nerede tükettiği? İkinci soru. Üçüncüsü malını nereden kazanıp Ben nerede harcadı İsrafta mı, tebzirde mi, haramda mı, helalda mı? Dördüncü soru, öğrendiği bilgiyle amel edip etmediğinden hesaba çekecektir. Öğrendiklerini yaşam yaşamış mı yoksa yaşamamış mı? Evet. Bu hadis önemli. Yine Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine insanların iki şeyden gafil olduklarını bildirmiştir. Nedir bunlar? İki nimet vardır ki insanlar bundan gafildirler. Nedir? Sağlık ve vakit. Sıhhat ve vakit. Vakit disiplini. Vakti kimletin bilmek. Peki, böyle bir hayat tarzı düşündüğümüz arkadaşlar, bakınız bir deneyelim şöyle bir hafta bir ay. Bakalım neler kazanacağız. Bir bilançosunu yapalım. Bize neler kazanacak? İntizamı ve düzenli yaşamanın Müslüman'ın hayatında kazandıracağı çok faydalı şeyler vardır. Bunları sıralayacak olursak, az zamanda çok iş yapma imkanı eldenidir. Çünkü zamanınız artık ne oluyor? Düzenli olduğu için bereketleniyor. Az zamanda çok iş başarıyorsunuz. İki, başarılmayacak işler başarılır böylece. Çünkü bir şey var, motivasyon var, bir rağbet var. Bu defa başarıyorsunuz. 3 kişiye olgunluk ve kimlik kazandırır. Bunları yaşayınca kişiye güven gelir. Evet. bak ben demek bunları yapabiliyormuş. Yapabilen bir insan olabiliyormuş. Evet. 4 başı bozukluk önlenir. Yani gelişi güzel e, hayatı bozuk, düzensiz bu önlenmiş olur. Beş, birçok sorun ve problem kendinden çözülür. Niye? Çünkü her şey düzene gir giriyor. Ferdi ayet üzerine giriyor, aile ayet üzerine gidiyor arkadaşlara cemaatlerle, toplarla, münasebetleri iyi düzenli. Birçok şey kendinden çöz çözülür. En soncusu, bu çok önemli, yaşam kalitesi artar. Yaşam kalitesi artar. Kaliteli Müslüman olur. evet kaliteli ameller ortaya çıkar. Bir marangoz düşünün. Değil mi? Ee, güzel çalı, güzel e, işini becerdiği zaman kaliteli diyelim bir e, mal çıkarır size. Bir masa ve o bir dolap. Amelleri de bir eşya olarak düşünecekseniz kaliteli bir e, yani şey ortaya çıkar. Yaşam kalitesi ortaya çıkar. Peki hani sizlere Ee, dersin başında bazı engeller olduğunu söylemiştim. Bu engeller nelerdir? Yani bizim böyle olmamıza neler engel oluyor? Bunlar görünürsek bu engelleri betraf etme inşallah o teala çalışırız. Müslümanlar intizamlı ve düzenli yaşamaları engelleyen birçok menfi tutum ve tavırlar vardır arkadaşlar. Biraz sonra hale gelen bu tutum ve tavırlar sırasıyla nelerdir? Bir programlı ve düzenli yaşamayı önemselemek Yani sevmemek. Bu sorun işte. Bakıyoruz. Bu bir bir sorun. Neden sevmiyoruz? Neden istemiyoruz? Neden ilgi duymuyoruz? Demek bir umutsizlik var. Hayattan bir e, tat almama var. Sanki bez bin, her şey bitmiş. Yani bu büyük bir, bir sorun. Ki işinde ihmalkar olma olmak bilhassa. İhmalkarlığı seviyoruz. Bu da işte prensipsiz olmanın en büyük sorunların bir tanesi. İhmalkar. Sözüne durmamak, söz verilen saate gelmemek. Bu çok oluyor bu. Mesela birisi telefon açıyor size. Bir randevu vermişsiniz. Daha arabanızın kapısını yeni açıyorsun. Diyorsun ki adama yoldayım geliyorum geliyorum. Alakayıp da adamın yeni arabasını açıyor. Gideceği belki yarım saat yol var. Bir varıyor bir saat sonra varıyor adamın yanına. Yarım saat sonra. Büyük bir soru Müslümanlarda bu. Bakın size bir küçük bir örnek vereyim. Bir gün burada Belçika'da bir üniversitede bazı dersler alırken bir Belçika'lı hoca bana yardım ediyordu. Şimdi saat 1'de randevu ileştik. Saat 1'i 5 geçiyordu kapıyı çaldım. Kapıyı açtı bana baktı. İlk sorusu dedi ki ne oluyor saat kaç? Monsieur Donmez dedi burası Türkiye'de burası Avrupa'ydı Bakınız hemen bizim ülkemiz itham etti. Neden? Çünkü biliyor musun, Müslümanların nasıl olduğunu. Düzelsiz olduklarını biliyorlar Avrupalıları. Tabii ben ki, tamam bendim dedim. Biliyorum radyumun birinde ama hava sıcak olduğu için bir şeyler içmek için beraber e, aldım o yüzden beş dakika geç kaldım deyince adam rahatladı. Yani vaktine geldiğini öğrenmiş oldu. Yani adamlarda prensip var. Yani bizde maalesef bu büyük bir sorun yani İslam ülkelerine bu büyük bir sorun. Mısır'a gidin aynı. Bir hafta orada kaldı, geçen iki hafta önüne gittik. Arkadaş bir iş yapıncaya kadar aramızı ağladık. Yarın gel, öbür gün gel. Çünkü sürekli atıyorlar. İki üzerine sorumluluk ve yükümlük almamak. Bu en büyük problem. Üç. Efendim? 3 mü? 3 dedim. Yani mezra şimdi bir camimiz var, bir cemiyetimiz var, bir merkezimiz var. E kardeşim bunu işlemesi gerekiyor. Kimse bir görev almıyor. E Birisi imam olmazsa, birisi müezzin olmazsa, birisi idareci olmazsa, birisi öğrenciler okutmazsa, birisi onlara ilgilenmezse, birisi genelere karşılamazsa, birisi kütüphaneyle ilgilenmezse. Yani nasıl görecek burası? Kimse bir sorumluluk almak istemiyor. Bu olmaz. Sorumluluk alacağız ki bu defa bir şeyler yapalım. Sorumluluk üzerimize almazsak hiçbir şey yapmayalım. Yani kendimizi sorumlu hissetmeyiz. Dolayısıyla bir şey yapma zorunlu olmaz bizde. Ama kendimizi sorumlu hissedersek, bize sorumluluk bir görev verilirse bu defa bunu yapmak zorunda hissederiz kendinizi Ama maalesef bu problem var. Bana dokunmaya yılan bin yıl yaşasın. Kardeşim yani bana mı kaldı işler ya? Bu zihniyet kalkması gerekiyor arkadaşlar. Dört, çalışıp gayret göstermeden bir şey elde etmek, hazırcı olmak. Yani o kadar hazırcı milletiz ki her şeyi böyle e, yani hazıra, her şeyin önümüze konulmasını e, istiyoruz. Halbuki her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. O bedeli Ee, yani vermeden veyahut e, gayret sarf etmeden arzu ettiğim işe ulaşmamız mümkün değil. Her şeyin bedeli var. Dolayısıyla çalışmamız gerekiyor ki o şeyin lezzetini anlamış olalım. Ama eğer hazırcı olursak bu defa hiçbir şeyin kıymetini anlamayız. Dolayısıyla e, istediğimiz şeyler arzu ettiğimiz şeyler gelmeyince bu defa ne olur? Yani şok oluruz. Niye olmadı? Yani böyle bir deken içerisinde olmak bir defa bir Müslümana yakışmaz. Bu tembelliğin alametidir. Niye? Çünkü iş, yani kolayca iş etmek hiç terlemeden, gayret göstermeden bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Mesela Davut Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman, kendi eline kazandığı malına yer diyor hadis-i şerifte. Değil mi? Kendi elini kazandı. Evet. Beşincisi, amelsizlik sorunu. Bakınız şimdi konuşuyoruz burada değil mi? Çok konuşuyoruz ama az iş yapıyoruz. Konuşmak çok. Ama işe geldiği zaman maalesef amelsizlik sorunu var. Birileri davet ettiğimiz zaman, tebliğ ettiğimiz zaman çok konuşuyoruz. Ama iş yapmaya gelince amele maalesef Ee, ameli yok. Birçok mesela cemaatleri itham ederiz. Falan şu bidat, şu bidat. Tamam mı? Sen sünnet olanı göster. Sünneti göster, amelette bidatı öldür. Hadi bakalım. Falanlarız. Bidat zikir yapıyor. Sen sünnet uygun olanı yap, yapıyorsun ki. Değil mi? Bakınız, şimdi tenge ediyoruz ama bir alternatif, sünnete bir alternatif sunmuyor insanlara. Niye? Yaşamıyoruz ki. Sorun, problem burada. Amelistlik sorunu Dolayısıyla örnek olamıyoruz insanlara arkadaşlar. Samimiyetimizi ortaya koyamıyoruz. Bu büyük bir sorun. Evet. Altı, kendine güvensizlik veya güveni yitirmek. En büyük, bakınız bugün İslam dünyasının en büyük sorunların bir tanesi, Bu kadar ilim adamı var. Bu kadar siyaset adamı var. Bu kadar cemaat liderleri var. Ama maalesef e, Müslüman kimliğini yitirdiği gibi arkadaşlar güven e, aynı zamanda güvenle yitirmiş insanlarız biz. Bugün Müslümanların mesela Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu e, toprakalarda birçok zenginlikler var. Ama maalesef bu zenginlikleri başkaları ne yapıyor? başkaları kullanıyor. Ve bunların biz kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla önce biz kendimize güven kazanacağız. Sahip olduklarımızın değerini bileceğiz. Kıymetini bileceğiz ve bunları hayırda kullanacağız arkadaşlar. Yedincisi, rahatlığa düşkün olmak, tembellik. Bu da en büyük işte neden? Yani programlı yaşamaya en büyük neden? Rahatlığa düşkün tembellik. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte Ee, insanı tembelleştiren unsurları incelemek lazım. Mesela çok yemek insanı tembelliğe sevk ediyorsa, hareketsizlik insanı tembelliğe sevk ediyorsa, amelsizlik insanı tembelliğe sevk ediyorsa, çok gülmek, çok konuşmak, az amel etmek, bunları tembelliğe sevk ediyorsa insanı bunlara kaçınması gerekir. Evet. Müslüman kendine bir hedef, tayin ederse rahat, rahat yaşayamaz. Muhakkak ki yapacağı şeyleri yapmayınca arkadaş, arkadaşlar o rahatsız olur. Rahat etmez. Rahatsız olur bilakis. Neden? Çünkü harekette bereket vardır. Dolayısıyla rahatla rehavete düşme zamanı değil. Çalışma zamanı. Evet. 8 hayatta kendisine bir hedef tayin etmemek. Sönenildi. Yani en büyük sorun biraz da gençlerimizden okuyor ne olmak istiyorsun valla hocam bilmiyorum diyor babam diyor doktor ol annem diyor mühendis ol yani ondan sonra diyelim şimdi arkadaşlarımla çoğu soruyoruz hedefin nesin hayatta ne yapmak istiyorsun hedef yok e, bu defa hedef olmayınca e, bir insanın Ee, bir program kendisine kurması, bir şeyin peşinden gitmesi, o şey adına kendini adaması mümkün mü? Mümkün değil. Önce hedefimizi tayin edeceğiz. Biz bu dünyada niye varız? Neye ulaşmak istiyoruz? Hedefimiz nedir? Ne yapmak istiyoruz? Ve bu hedef ulaşmak için hangi vesile vasıtaları kullanıyoruz? Bunlar çok önemli şeyler hedef olmazsa bu defa bir insanın hayatta başarması mümkün değildir. Niye? Çünkü onun hayatta yaşamasının anlamı kalmıyor. Ama eğer hedefi bu dünya hayatında Rabbini razı etmek ise İslami toplulukların sünnet etrafında şekillenmesine katkıda bulunmak ise hayatı, birilerinin onun eliyle İslam'a girmek, ise onun hedefi, bunlar çok güzel şeyler. Dolayısıyla bu hedefi yeni getirmek için ne yapacak? Gayret gösterecek, çaba gösterecek, program kuracak, rahatlıkla rahmetten tutulacak adınız. Dolayısıyla hedef çok önemli. Hedef çizmemiz gerekiyor. Ailenizi siz Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Hangi seviye Çocuklarınıza hangi seviyeye ulaşmak istiyorsunuz? Kendiniz hangi seviyeye varmak istiyorsunuz? Çok önemli. 9. Elinde var olan imkanları kullanmamak veya kıymetini bilmek. Bunu söyledik. 10. Vaktin ve sağlık kıymetini bölümse veya gafil olmak. 11. Bir, bir şeye layık olmadan kendinin layık görmek veya kendisine değer vermesini istemek. Bizde sorun bu. Mesela şimdi yani biz istiyoruz ki billeri hep bizi bize değer versin, billeri iteklesin. Ondan sonra biz de ilgilenmeyen deyince ya camiye küseriz ya falan pişmanlara küseriz. Yani arkadaşlar biz çocuk değiliz, artık büyüdük. Hepimiz ailelerimiz var, çocuklarımız var. Bu din bize muhtaç değil. Bir bu dine muhtaçız. Dolayısıyla biz bir şeyler yapmaya çalışalım. Bırakın insanlar bize değer vermesin. Rabbimizle değer versin. Önemli o. Çünkü hakim ve hakim odur. İnsanlar bizim değerimizi, kıymetimizi anlayabilir ama evvela Rabbimizin bizim hükmetimizi bilmesi ve ona göre bize kıyamet gününde bize razı olmaz. Önemli olan budur arkadaşlar. Evet. 12 samiyetsiz ve ihlasız olmak. Bu büyük bir sorun. Yani bazı iddia ettiğimiz şeyler var. Biliyoruz ki işte kitaptır, sünnettir, selefin e, yoludur. Ee, ondan sonra dini onlar anladığı gibi anlamaktır, yaşamaktır. Tamam güzel kardeşim. Ama bu söylediklerimize ne derece samimiyiz? Ne derece bunları e, e, yaşamaya e, kendimizi veriyoruz? Ne derece dinimizde samimi ve ihlas sahibi olabiliyoruz? Bu çok önemli. Eğer samimiyet, ihlas yoksa O zaman demek ki Euzu nifak şubelerinden bir şube var demektir. Allah bizi korusun. Samiyet çok önemli. Soruncusu ciddiyeti yitirmiş olmak, ciddiyetsizlik. Yani bu da işte samiyetsizlikten kaynaklanıyor. Ciddi değiliz. Bir de en soruncusu istikrarsızlık. Denge. Denge yok hayatımızda. Bir bakmışsınız Yani işte Müslümanların bu e, dengesizlikleri sebebinden uçurumlar var. Dindarımız mesela kalkıp diyelim e, İslam'a razı olmadığı birçok e, yanlış amellere sapıyor. Yani faratik olmaya çalışıyor. Halbuki Rabbimiz olan böyle olmayı istemiyor. Dinde e, orta yol vardır. Değil mi? Eğer diğer taraftan da bu defa tam tersi. Diğer bir uç. uç. Yani tam seküler bir hayat tarzı. Yani din e, sadece lafta kalıyor. Mürciye, düşünceye sahip. Yani sadece dille İslam. Yaşama yok. Bunun ortasını bir türlü bulamıyoruz. Bir bakmışsınız çok dinler Bir bakmışsınız Bu defa tam tersi. Hayatına istikrar yok. Müslüman dengeli olması gerekir. Dengeli olursa, dininde sebat eder. Ama dengeli olmazsa, bir arabayı 90 kullanırsanız, bir de 160 kullanırsanız, o arabanın dengesi bozulur. Değil mi arkadaşlar? Hayatınızda bir, bir programı çerçevesinde, sevakkar bir şekilde dengenin istikrarı bir şekilde dininizi yaşarsanız inşallah Teala ulaşmak istediğiniz hedeflere Allah'ın izniyle ulaşırsınız. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim dinimizde gerek ferdi ve gerekse toplumsal düzeyde düzenli yaşamanın önemini arz ettik. Bu konudaki delileri de özetlemeye çalıştık. Ayrıca Müslümanların düzensizlik sorununa çare sende bazı çözümler üreterek katkıda bulunmaya gayret gösterdik. İntizam ve düzenli yaşamanın Müslümanın hayatına kazandıracağı yararlardan, sayılardan bahsettik. Bununla birlikte, Müslümanların intizamlı ve düzenli yaşamalarını engelleyen, birçok menfi tutum ve tavırların bulunduğunu ve hayatın tüm alanlarını etkiledi bakınız, tüm alanlarını. Sosyal alan, ailevi, ondan sonra E, değilim, iş hayatı e, ondan sonra ferdi hayatımız bütün hayat, anıları etkilediğini diğer hayatı bile e, ifade ederek bunları e, sırasıyla zikrettik. Aslında bu zikrettiğimiz menfis her birisi arkadaşlar birer sorun olmuş. Bir hastalık, bir problem ve İslami toplumları çöküntüye götüren birer manevi hastalık haline gelmiştir. Dolayısıyla her Müslümanın bu manevi hastalıklardan hangisi kendisinde bulunursa bulunsun azı ve o çok ondan kurtulması ve bu konuda duyar olması dini bir zorunluktur. Evet. Cenab-ı cümlemizi düzenli bir hayat yaşamaya muvaffak kılmasını dilerim. Sözü içtip güzel şekilde tab olanlara selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.